Öfke ve korkunç bir hiddet kapladı. ''Katerina, Katerina!'' diye kadının elini mengene gibi sıkarak seslendi. Katerina'nın yüzünden bir ızdırap dalgası geçti. Kafasını yeniden kaldırdı ve Ordunov'a öyle alaylı, öyle küçümser bir bakışla baktı ki Ordunov neredeyse dengesini kaybediyordu.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 ''İçeriye buyurun Aziz Vasiliv Mihalovic, ziyaretinizle bu odaya, bütün bu sıradan eşyaya.'' Yaroslav İliç eliyle odanın bir köşesini gösterdi ve başladığı şatafatlı cümlenin sonunu getiremediği için kıpkırmızı kesilmiş, morali bozulmuş bir halde sandalyeyi sürüyerek odanın ortasına getirdi. ''Rahatsız etmedim ya Yaroslav İliç, sadece bir iki dakika.'' ''Rica ederim efendim, sizin beni rahatsız etmeniz mümkün mü?'' Çay alır mısınız Vasiliv Mihalovic? Hey oğlum bak buraya. Sizde bir çay daha alır mısınız efendim? Murin evet anlamında başını salladı. Yerostav İliç odaya giren uşağa gayet sert bir tavırla üç bardak çay getirmesini söyledi ve Ordunov'un yanına oturdu. Bir süre için başının sağa sola, Murin'den Ordunov'a, Ordunov'dan Murin'e oyuncak bir kedi yavrusu gibi çevirdi durdu.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 ''Halimi siz de gördünüz, biliyorsunuz beyim. Tanrı'nın yardımıyla ayakta duruyorum ve bunun için gece gündüz dua ediyoruz. Siz de görüyorsunuz beyim, bu yaşama dayanmak kolay mı?'' Murin tekrar sakalını sıvazladı. Bu konuşma Ordunov'u kötü etkiledi. ''Evet, hani sizden ondan bahsetmiştim. Hasta, Malheur yani. Fransızca açıklamak istedim ama kusura bakmayın, Fransızcan pek iyi değildirdi.'' De. ''Öyle mi? Evet yani.'' Ortinov'la Yaroslav İliç oturdukları yerden birbirlerine hafifçe selam verdiler ve hafif bir gülümsemeyle aralarındaki tatsız durumu sona erdirdiler. Yaroslav İliç hemen durumu toparladı. Ben yine de bu dürüst beyefendiye ayrıntılı olarak sordum diye başladı. Bana kadının hastalığından bahsetti. Oldukça nazik bir insan olan Yaroslav İliç, yüzünde tekrar beliren şaşkınlık ifadesini saklamaya çalışarak meraklı bakışlarını hızla murine çevirdi.